Meryem Ela yüzüme baktı. ''Ne oldu?'' dedi merakla. ''Bir şey yok.'' dedim ama ses tonum bile beni ele veriyordu. İçimde hafif bir kırgınlık dolaşıyordu. Etrafa bakınmaya devam ederken görevli bir ekip yanımıza yaklaştı. Tanışma için bizi milletvekillerinin bulunduğu bölüme götüreceklerini söylediler. Kalabalığın arasından protokol tarafına doğru yürürken kalbim hafifçe hızlanıyordu. Tam o sırada abimle göz göze geldik. Ah, tam abi diyecekken Erhan, kaşını hafifçe kaldırıp gözleriyle uyarıda bulundu. O bakışı iyi tanıyordum. Burada abi değil, milletvekili Erhan'dı. Sesimi toparladım, yüzüme kibar bir gülümseme yerleştirip cümlemi yeniden kurdum. Merhabalar, sayın milletvekilim Erhan Bey. Sesimdeki kırgınlığı gizlediğimi sanmıştım. Ama gözlerindeki o mahcup ifade her şeyi anlatıyordu. O da anlamıştı. Merhaba sayın yazarım, dedi yumuşak bir tonla. İçimde bir yer hafifçe titredi. Gurur, kırgınlık, şaşkınlık. Hepsi bir aradaydı. Ama en çok da onun sesiyle saklamaya çalıştığı pişmanlık çarpıyordu kulağıma. Sonra yeniden konuştu. Sesindeki o mahcubiyet hala oradaydı. Başarılarınızı takip ediyorum Açelya Hanım. Ne demem gerekiyordu? Onur duydum mu? Kusura bakmasın, bana geleceğini bile söylememişken gerçekten öyle hissedemiyordum. İçimde küçük bir düğüm kaldı. Teşekkürler, dedim kısa bir nefes alıp. Biz de sizin başarılarınızı takip ediyoruz. Sözlerim nezaket sınırında duruyordu ama aramızdaki gerginlik ince bir çizgi gibi havada asılı kaldı. Erhan abim bunu anlamıştı, yüzündeki ifade bunu belli ediyordu. Meryem ela gergin olduğumu anlamıştı. Eline omzuma koydu, o tanıdık sakinliği hemen hissettim. Derin bir nefes alıp yavaşça verdim. Meryem, havayı yumuşatmak için hemen söze girdi. İkindi namazı okunacak, acaba mescit nerede biliyor musunuz? dedi, sesi kibar ama ortamdaki gerginliğini dağıtmayı hedefleyen bir tondaydı. Erhan abim gözlerini kısa bir an bana kaydırdı. Yüzündeki o mahcup hal gitmemişti. Ardından Meryem'e dönüp nazik bir ifadeyle cevap vermeye hazırladı kendini. İleride sağda kadınlar mescidi var Meryem Hanım. Yandaki şadırvanda abdest alabilirsiniz. Meryem Ela bana bakıp sonra sessiz adımlarla mescide doğru yürüdü. Mazeretli olduğum için namaz kılmayı atlamıştım bunun verdiği rahatsızlık ve kalabalık ortamlarda hissettiğim gerginlik, sosyal anksiyetemi daha da belirgin hale getiriyordu. Etrafı gezindim, insanların gözleri üzerimdeymiş gibi hissetmek kalbimi hızla çarptırıyordu. O sırada yanında bir araba durdu. Arabanın kapısı açıldı ve üniformasıyla bir adam yanına yaklaştı. Koyu yeşil kamuflajın üzerine işlenmiş rütbesi ve isimli dikkatimi çekti. İsminin Yiğit, rütbesinin ise, yüzbaşı olduğunu öğrendim. Sert duruşuna rağmen gözlerindeki samimiyet ve kararlılık dikkat çekiciydi. Elinde bir su şişesi uzattı, sanki içimdeki gerginliğini fark etmiş gibi. Tereddüt ederek şişeyi aldım, ellerim hafif titriyordu. Tek teşekkürler. Yiğit Bey, dedim, kelimelerime hakim olmaya çalışarak.